Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 197 Ocak 2025 Başladı. Hoş geldiniz. Enlem ve Boylam'ın bu bölümünde Caner Taslaman'ın Hayretten Hayranlığa Aforizmalarım adlı kitabından alıntılara yer veriyoruz. Kur'an Aklı taklitten kurtaracak araç, taklidi ise İslam'ın özünden uzaklaştıracak düşman olarak tanıtır. Bugünse İslam'ı bir taklit dini yapmaya kalkanlar kılıçlarını akla ve onun sofistike uygulaması felsefeye karşı çekmiş vaziyetteler. Din, Allah'ın vahyinin bir ürünü, vahiyden sonuçlar çıkaran teolojiler ise insan ürünüdür. Teolojilerde insanların toplumsal şartlanmaları, ön yargıları, apriori kabulleri, kavramsal ve kapasite yetersizlikleri gibi sınırlılıklarla karşılaşılır. Suya karşı arzumuz suyun var olması gerektiğini gösterir ama susuzluktan ölmeme garantisi vermez. Aynı şekilde en derinden gelen arzularımız Allah'ın gönderdiği dinin var olması gerektiğini gösterir ama bu dine herkesin inanacağının garantisini vermez. Ayrıca doğal arzularımızdan olan susamayı tatmin eden suların Ağır metallerle insanlar tarafından kirletilme olasılığı olduğu gibi özgür irade sahibi insanların Allah'ın gönderdiği dini kirletme ve tahrif etme olasılığı da mevcuttur. Temel mesele tarih boyunca Müslümanların ne yaptıkları değil. İslam'ın ne olduğudur. Allah'ın İslam'ı dünyanın değişimine göre değişen değil, dünyayı değiştirme iddiasındaki İslam'dır. İslam, yaratılış-dünya-imtihan-ahiret bağlantısını kurarak resmin tümünü görmemizi ve yaratılışın bu çerçevede anlamlı ve güzel olduğunu kavramamızı, karşımızdakinin gürültü değil, müzik, saçılmış boyalar değil, resim olduğunu anlamamızı sağlar. Bazlarına göre İslam'ın bakışı, gürültüyü müzik, saçılmış boyaları ise resim sanan bir saflık, bir romantizmdir. İslam'a göre müziği gürültü resmi rastgele saçılmış boyalar sanmak, güzelliğin ihtişam ve coşkusunu algılayamamak, kalplerin katılaşması, kulakların sağırlaşması, gözlerin körleşmesidir. Gelenekçilik eskiyi gerçekle, modernizm ise yeniyi gerçekle karıştırma yanlışına sürüklemektedir. Bu iki beladan kurtulmada Müslümanların mihengi Kur'an'dır. malimlerin ve kanaat önderlerinin olması normal hatta gereklidir. Ancak bir söz ya da görüşün doğruluğu onu kimin söylediğine göre değil, içeriğine göre belirlenir. Sorunlu olan birilerinin ruhbanlaştırılması ve söylediklerinin içeriği analiz edilmeden bunlara zihnin, gönlün, cüzdanın, namusun körü körüne teslim edilmesidir. Cehaletimizle değil, artan bilgimizle Allah'ın bilgisine ve gücüne tanıklık ederiz. Bütün dünyanın en beğendiği kişi olmaktansa, Allah'ın yüzde bir daha fazla beğendiği kişi olmak çok daha önemlidir. İslam, zayıf olmayı değil, zayıfın durumunun düzeltilmesini kutsar. Allah, insanlara mesajlarını ilettiği Kur'an'a çağı aşan tarifler ve örnekler koymuştur ki, insanlar Kur'an'ın Allah'tan olduğunun delillerine şahit olabilsinler. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 197 Ocak 2025 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin